yenilmemiş direnişçi halk tarzını ifade etmektedir. Çöl, dağ ve ormanlarda saldırılara karşı direniş halindeki her türlü etnisite, oligarşiye dayanmayan dinsel, felsefi gruplar esas olarak bu toplumsal yaşam tarzını temsil ederler. Etnisitenin fiziki yanı ağır basan, duygusal zekalı, direnişçi yaşamıyla, dinsel ve felsefi grupların analitik zeka ağırlıklı direnişçi yaşamları, toplumsal özgürlük ve eşitlik mücadelesinin esas gücüdür. Tarihin özgürlüksel akışı, bu direnişçi yaşam tarzının sonucudur. Toplumda, yaratıcı düşünce, onur, adalet, hümanizm, ahlakilik, güzellik, sevgi gibi önemli kavram ve olgular, daha çok bu yaşam tarzıyla bağlantılıdır. Toplum sistemindeki üçüncü düzlem, barış ve istikrar durumu olarak adlandırılan düzen tarzıdır. Bu düzlemde, her iki gücün çeşitli düzeylerde aralarında kurdukları bir denge durumu mevcuttur. Sürekli savaş, çatışma ve gerginlik durumu toplumun sürdürülebilirliğini tehlikeye atar. Taraflar sürekli tehlike, savaş hali durumunu karşılıklı olarak çıkarlarına uygun bulmayabilirler. Aralarında çeşitli konsensüslerle bir barış ve istikrar paktında uzlaşmaya giderler. Her iki tarafında tam istediği düzlem olmasa da, Koşullar gereği uzlaşma, ittifak kaçınılmaz olur. Yeni bir savaşa kadar durum böylece yönetilir. Barış ve istikrar denen düzen aslında özünde savaşçı iktidar gücüyle halkın tam yenilmemiş gücü, direnişi yatan yarı savaş halini ifade eder. Savaş-barış ikileminin denge durumuna yarı savaş demek daha doğrudur. Savaş ve barış sorununun olmadığı dördüncü bir düzlem, ancak iki tarafı ortaya çıkaran koşulların ortadan kalkmasıyla oluşur. Ya hiç bu koşulları yaşamamış ya da ilkel komünal doğal toplum düzeniyle savaş-barış düzenini aşmış olgun komünal toplumda kalıcı barış söz konusu olabilir. Aslında bu tür toplumda barış ve savaş kavramlarına da yer yoktur. Barış ve savaş olgularının olmadığı düzende kavram ve düşüncelerine de yer yoktur. Tarih Hiyerarşik ve devletli toplum sistemleri geçerli olduğu zaman aralarında üç düzlemi de dengesiz olarak yaşar. Hiçbir düzlem yalnız başına tarihsel bir sistem olarak tek başına işlevsel olamaz. Zaten o zaman tarih olmaz. Mutlak egemenlik düzlemiyle mutlak özgürlük ve eşitlik düzlemi iki uç olarak düşünülmeli. Daha çok idealistik kavramsal düzey olarak anlaşılmalıdır. Doğal dengede olduğu gibi toplumsal denge durumunda da iki uç hiçbir zaman tam geçerli olamazlar. Mutlaklık doğanın özünde sadece kavramsal ve çok kısa bir zaman ve mekan için söz konusu olabilir. Aksi halde evrensel düzen yaşayamaz. Denge ve simetri kavramlarının olmadığını düşündüğümüzde tek taraflı akışla aslında evrenin sonunun gelmesi gerekirdi böyle bir sonluluk gerçekleşmediğine göre... demek ki mutlaklık sadece düşünce tarzında var olup... olgular aleminde geçerli değildir. Denge haline yakın diyalektik ikilemlerin... sürekli zenginleşerek veya yoksunlaşarak akışması... toplumda dahil evrensel sistemin dili, mantığı olmaktadır. Toplumsal sistemin geçerliliği ve karmaşıklığı... çok çeşitli topluluklarda geçerli olan düzlemi... yarı savaş, barış hali olarak... Barış ve istikrar durumudur Tüm halk ve savaşçı iktidar güçleri Bu durumu daha çok lehlerine çevirmek Kendi siyasi, sosyal, ekonomik, hukuk, sanat ve zihniyet konumlarını geliştirmek için Sürekli ideolojik, pratik mücadele içinde olurlar Savaş bu sürecin en kritik ve şiddetli halidir Savaşı esas alarak savaşçı iktidar gücü dayatır Çünkü varlık nedeni halkın elindeki birikimlere Bu yolla en kestirmeden el koymaktır Halklar, sınıflar ise yaşamak için zorunda olarak direniş savaşıyla bu talancı dayatmaya karşı en az varlığını korumak için cevap verir. Savaşlar, halkların seçeneği değil, varlıklarını koruma, onurları ve özgür yaşam düzeyleri için gerekli olan mecburiyetleridir. Tarihsel sistemlerde demokrasinin duruşunu gözlemlerken bu çerçeveden bakmak hayli öğreticidir. Günümüze kadar... Hakim tarih anlayışları esas olarak savaşçı iktidar grubunun paradigmasıyla düzenlenmiştir. Talan ve ganimet için katliam seferlerine kutsal savaş kulpu rahatlıkla takılabilmiştir. Savaşı emreden tanrı anlayışları geliştirilmiştir. Savaşlar en görkemli olgular olarak anlatım bulmuştur. Savaşlarda her şey hak edilirmiş gibi bir tutum günümüze kadar gelmiştir. Özcesi savaşla elde edilen hak edilendir. Hak-hukuk anlayışının temeline savaşın yerleştirilmesi devletlerin hakim varoluş tarzlarıdır. Hakkın savaştığın kadardır mantığı genel bir yöntem haline gelmiştir. Hak arayan savaşmasını bilmelidir. İçimindeki bu zihniyet savaş felsefesinin özüdür. Bu zihniyetin tüm din, felsefe ve sanat ekollerinde yüceltilmesi bir avuç gaspçının Eylemine en kutsal eylem sıfatının takılmasına kadar ilerletilmiştir. Kahramanlık, kutsallık bu gasp eyleminin ünvanı haline getirilmiştir. Böylesine yüceltilerek hakim anlayış haline getirilen savaşlar tüm toplumsal sorunların çözüm aracı olarak düşünülmüştür. Sanki savaş dışı çözüm yolları mümkün değilmiş, olsa bile pek makbul sayılmazmış gibi bir ahlak anlayışı toplumu bağlamıştır. Sonuç en kutsal çözüm aracı şiddettir. Bu tarih anlayışı yıkılmadıkça toplumsal olgunun gerçekçi değerlendirilmesi ve sorunlarına savaşsız çözüm aranması zordur. En barışçıl ideolojilerin bile kendilerini savaştan alıkoymamaları bu zihniyetin gücünü gösterir. Sürekli barış isteyen büyük dinlerle, çağdaş sınıf ve ulus hareketlerinin bile savaşçı iktidar kliğinin tarzıyla Savaşmaktan kendilerini alıkoyamamaları bu gerçeğin diğer bir kanıtıdır. Savaşçı iktidar zihniyetiyle baş etmenin en etkili yolu halkların demokratik duruş tarzına erişmesidir. Bu kavramda dişe diş, ediş, anladıkları dilden cevap verme anlayışından bahsetmiyoruz. Demokratik pozisyon içinde şiddeti de barındıran bir savunma sistemine sahip olsa da esas olarak hakim zihniyetle savaşarak kendini bizzat, Özgürce oluşturma kültürünü kazanmasıdır Direnme ve savunma savaşlarını çok aşan bir yaklaşımdan bahsediyoruz Bu temelinde devlet odaklı olmayan bir yaşam anlayışında yoğunlaşma ve pratikleşmedir Her şeyi devletten beklemek, savaşçı iktidar kliğinin oltasına takılmak gibidir Belki bir yem sunulur ama bu sadece avlamak içindir Devlet konusunda halkları aydınlatmak demokrasinin ilk adımıdır daha sonraki adımlar kapsamlı demokratik örgütlenme ve sivil eylemliliktir. Demokratik savunma savaşları ancak bu bağlamda zorunluluk arz ederse gündemleşir. İlk adımları atmadan savaşmak, tarihte çokça örnekleri görüldüğü gibi gaspçı savaşın aleti olmakla sonuçlanır. Demokratik varoluşun tarih içindeki gelişim süreci çözümlememizin temel amaçlarından biridir. Doğru bir demokratikleşme mücadelesi, doğru bir tarih anlayışıyla mümkündür. Sümer örneğine kadar tanımlamaya çalıştığımız toplumsal varoluşun, hiyerarşi, sınıf, şehir ve devlet olgularının iç içeliğiyle çelişkili bir karaktere büründüğünü vurgulamıştık. Bu, ekonomiden zihniyete, örgütlerine kadar farklı bir toplumdur. Devlet aletine bürünmüş ve sürekli şiddetle, savaşla düzen geliştiren bir klik ortaya çıkmıştır biriken iç ve dış zenginliklere el koymayı temel politik sanat haline getirmiştir. Ayrıca savaşı kutsayan bir zihniyet ve edebiyat yaratımıyla bunun ezelden ebede bir tanrılar sistemi olduğuna dair ilgili tüm toplum kesimlerini inandırmayı esas almıştır. Milattan önce 4000-2000'lere kadar saf haliyle yürüyen bu sisteme yönelik itirazlar ve direnmelerin boy verdiğini gözlemlemekteyiz. Başlangıçta kabile ileri gelenlerinden oluşan şehir meclisleri demokratik duruşta ısrarlı davranmışlardır. Rahip kral askeri şefkiliğine karşı demokratik tarzdan kolay kolay vazgeçmemişlerdir. Yarı devlet demokrasi karması bir sistemi uzun süre birlikte götürmüşlerdir. Süreç içinde gerek dışarıdan gilgameş destanında en yakın yardımcısı Enkudu kadın yoluyla kazanılır. Kadının ilk ajanlık örneği. Gerek içeriden, kabilelerden kopan, koparılan çok sayıda insan, daha elverişli zengin şehir yaşamı içinde, yönetim içinde, ya memur, ya asker, ya da çalışan köle olarak istihdam edilir. Bu gelişme kabilelere dayalı devlet demokrasi dengesini şehir meclisi aleyhine bozar. Bu sürecin gelişimiyle birlikte tasfiye olurlar. Bu yönlü bir gelişmeye hemen hemen birçok yeni devlet oluşumlarında rastlanmaktadır. İçteki mücadele demokrasi güçlerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Buna rağmen devlet içinde kabile dengesi hiçbir zaman tamamen tasfiye edilemez. Değişik oranlarda varlığını korur. Buna karşın devletli toplum sistemi dışarıdan büyük baskı altına alınır. Yerleşiklere karşı göçebelerin hareketinin devreye girişi söz konusudur. Helen Roma literatüründe barbarların hareketi olarak yoğunca işlenen bu hareketlere ...dialektik bir bütünlük içinde bakmak... ...büyük önem taşır. Yerleşik toplum olarak... ...şehir içinde köle emeği... ...dışarıdan ise dengesiz ticaret ve baskıyla... ...zenginliği sürekli arttırmaktadır. Çelişkiyi kendisi yaratmaktadır. Tıpkı günümüzün... ...emperyalizm, geri bırakılmış ülkeler... ...kategorisi gibi. Barbarca saldıran göçebe değil şehirdir. Ne yazık ki kavram düzenimizde... ...şehir hakim olduğu için... ...kendisini medeni, uygar dışındakileri ise barbar diye bağıran vahşiler olarak sunmayı becerir, meşruiyetini sağlar. Şehre karşı göçebenin büyük hareketini günümüzün ulusal demokratik hareketlerine benzetmek mümkündür. Göçebe toplumunun formu etnisitenin değişik aşamaları olduğu için yarattıkları hareketler özünde demokratik direniş, duruş ve varoluş tarzı olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki, kimin kime saldırdığını özenle araştırmak gerekir. Daha güçlü zor ve sömürü araçlarına sahip olan şehir devleti, daha sonra imparatorluk, hep büyümeyi, yayılmayı esas almak durumunda olduğu için objektif olarak saldırgan konumundadır. Etnisitenin konumu ise tersi olan savunma ve direnme ile karakterize edilebilir. Diğer bir anlamda ilk köleleştirmeye karşı İlk özgürlük hareketi gibi bir süreç olarak değerlendirilebilir. Sümer toplumu belki de kuruluşundan itibaren, zaten Kur'anlar da aynı yönden gelmişlerdi. Kuzeyden ve doğudan, dağlardan, Aryan kökenli kabilelerle, güney ve batıdan ise çölden, Semitik kökenli, Amurit, daha sonra Arap kabilelerle karşı karşıya kaldı. Şehirlerin etrafında surlar ve kalelerin örülmesi bu dönemde başlar. Hiç dinmeyen bir saldırı, karşı saldırı dalgası yüzyıllarca sürdü. Tarihin bu ilk ve en büyük diyalektik ikileminden gelişmiş uygarlıklarla güçlenmiş etnisitenin gücü ortaya çıktı. Halen doğduğu Irak somutunda devam eden bu müthiş ikilemin, Orta Doğu kültüründe yaklaşık M.Ö. 10 binlerde gelişim gösteren tarım devrimi ve toplumunda ilk dil ve etnik gruplaşmalarında şekillendiğini gözlemliyoruz. M.Ö. 4000'lere doğru etnisitenin artık kabuk bağladığına, kendini özgün kültüründe dilinde yansıttığına rastlamaktayız. Etnik hareketin şehir devriminden önce daha elverişli toprak, maden ve taş kaynakları için kavga halinde bulunduğunu tahmin edebiliriz. Zagros-Toros dağ sisteminde öne çıkan Aryen kültür grubu iken Arabistan'da o dönem daha elverişli Semitik kültür grubu öne çıkar. Bu iki kültür grubunun çöl ve dağ sınırındaki teması... ...karma sistemler ortaya çıkarır. Sümerler, İbraniler, Hiksoslar... ...bu karma kültüre örnek olarak gösterilebilir. Araplar ve Kürtler ise... ...Semitik ve Aryan kültürün köklü halk grupları olarak... ...günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sonradan gelen diğer birçok kültür grubu... ...bu iki ana grup içinde erimek durumunda kalmışlardır. Bugün halen Irak'ta ceryan eden... Kürt-Arap ilişki ve çelişkisindeki güçler, belki de Sümerlerin ilk devlet kuruluşunda olduğu gibi bir sistematikle, iki kültürlü bir devlet kurmaya çalışmaktadırlar. Sümerler, güney ve batıdan gelen Semitik gruplarla, kuzey ve doğudan gelen Aryenleri çok iyi tanımaktadırlar. Edebiyat ve mitolojilerinde bu iki grubun varlığına yoğunca rastlamaktayız. Dolaylı yoldan kültürlerini tanıma olanağına kavuşuyoruz. Büyük İskender'in Milattan önce 330'larda Babil'i işgaline kadar devam eden süreç esas olarak daha güçlü olan Sümer şehir uygarlığının bu iki kültür grubu içinde yayılmasıyla geçer. Tarih bir anlamda iki kültürel grubun yerleşikleriyle göçebeleri arasındaki diyalektik gelişmeyle şekillenir. Yaratımlar dalga dalga Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a, Büyük Sahra Çölü'nden Sibirya eteklerine kadar yayılır. Şehir uygarlığı ne kadar dışarıya doğru ihraç olunursa dışarıdan göçebe toplumda o denli içeriye doğru ithal olunur. Göçebeliği dışlayan yalnız şehir yerleşiklerine dayalı tarih yaklaşımları bu nedenle önemli eksiklikler taşır. Yerleşik uygarlık sürecinde devlet ne kadar gelişirse demokratik duruş da buna bağlı olarak gelişir. İlerideki bölümde daha kapsamlı işleyeceğimiz gibi, Demokrasi ile devlet olgusu arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması büyük önem taşır. Demokrasi devletleşmemiş, devletleşmeye karşı duran halkın kendini yönetim tarzıdır. Devletle ilişkilidir ama bu ilişkide erimez. Kendini inkar edemez. Devletle demokrasinin sınırları en hassas siyasal sorunların başında gelmektedir. Ne devletin demokrasiyi ne de demokrasinin devleti dışlamadığı ara noktayı tanımlamak, Barış ve istikrarın esasıdır. İkisinden birinin, diğerinin tam inkarı savaşı demektir. Dolayısıyla demokrasiyi devletin bir uzantısı, örtüsü gibi gören birçok çağdaş anlayış son derece yanlış bir değerlendirme ve saptırma peşinde oluyorlar. O halde tarihte demokrasi nerede diye bir soruya verilecek karşılık, Öncelikle etnisitenin devlete, uygarlığa karşı kendi komünal özelliklerini korumak ve özgür tutmak için sağladığı duruş ve direniştedir denilebilir. Sosyologların bu gerçeği tespit işleri şehir kültürünün içinden binlerce defa pişmişlikleriyle bağlantılıdır. Sanıldığından daha fazla bilimciler Burjuvazi'nin modern rahipleridir. Kutsal kitaba bağlılık gibi şehir değerlerine bağlıdırlar. Etnisitenin varoluş tarzını eğer yenilmemişse yarı demokrasi olarak da tanımlayabiliriz. Buna bir de ilkel sıfatını eklemek gerekir. Etnisite ilkel demokrasidir. İçte komünal değerlere bağlılık, dışarıda tahakkümcü devlete direniş, halk gruplarını demokratik, özgür ve eşit ilişkiler içinde bulunmaya zorlar. İlişkilerin bu karakteri olmadan direnişin anlamı kalmaz. Orta Doğu'da demokratikleşme tanımlanırken, ...büyük bir yanlışlık yapılmaktadır. Sanki etnisite demokrasiye engelmiş gibi. Batı uygarlığındaki bireye dayalı demokrasi... ...tek başına tanımı belirleyemez. Demokrasiyi yalnız bireye dayandırmak... ...devlete dayandırmak kadar... ...önemli yanlışlıklar içerir. Toplumda topluluk ve özgür birey... ...çoğulcu demokrasinin gereğidir. Birbirine benzeyen birey ve topluluk anlayışı... ...demokrasiler için ne gerekli ne de güvencedir. Farklılığın korunarak... Yeni bileşimlere erişilmesi demokrasilerin ayrıcalığıdır, temel özelliğidir. Etnik toplulukları demokrasinin bir ayrıcalığı olarak değerlendirmek onun gerçek uygulanmasıyla olur. Devlet yönetimi eğer kendi kriterleri temelinde oy avcılığını demokratik yarış olarak bellerse ortaya çıkacak sistem demagojidir. Etnik zenginliği demokrasinin şansı olanağı olarak görmek önem taşır. Özgür bireyden daha çok demokrasiye hizmet edebilir. Binlerce yıllık bir direniş kültürünü içselleştirmiş halk duruşlarını çağdaş demokratik ölçülerle bütünleştirmek günlük demokratik politikacıların işidir. Yanlış olan ortadoğu toplumunun demokrasi potansiyelini engel gibi görmektir. Devlet yapılanması içinde savaşçı iktidar gücünün başat olması. Kendini başlangıçta tanrı krallar ve imparatorlar olarak somutlaştırır. Yoğunlaştıkça demos halk ögesi ağırlığını yitirir. Sümer toplumunda Amorit kökenli Sargon tarihte ilk imparator olarak geçer. Büyük bir iştahla dağlık alanların içlerine kadar hükmünü icra ettiğini belirtir. Ölüm sessizliğinde bağımlılığın sembolü gibidir. Milattan önce 1350'lerde başlayan bu süreç ...tüm imparatorlukların... ...izleyeceği yolu açar. Her yenisi... ...daha öncekinin sınırlarını genişletir. Eğer Gılgamesh... ...krallıkların başlangıç sembolü ise... ...Sargon da imparatorların babasıdır. O halde... ...komünal düzen aleyhine büyüyen... ...bu sürece karşı her duruşu... ...demokratik birikim olarak değerlendirmek... ...yerindedir. Etnik grupların tüm zorluklara dayanarak... ...açlığa, hastalığa, saldırılara... ...karşı koyarak, çöllerin... Dağlar ve ormanların derinliklerinde yaşamayı başarmaları bile insanlık adına büyük bir demokratik birikimdir. Bu direnişler olmasaydı kültür zenginliğini, çoğulculuğunu kimler ayakta tutabilirdi? Binlerce yıllık bu direniş abideleri olmasaydı halk sanatlarını nasıl yaratabilirdik? Binlerce üretim araçlarını, sosyal kurumları, onuru, özgürlük tutkusunu, insan dayanışmasını nasıl sağlayabilirdik? Akad hanedanlığından Babil-Asur kökenli hanedanlıklara geçtiğimizde imparatorluk gücü daha da artar. Her gelen adeta rekor kırmak istercesine boyun eğdirme çıtasını daha da yükseltir. İnsan kellelerinden kale ve surlar yapmayı iftiharla anlatır. Halk gruplarının... Tüm bu sınır tanımaz imha seferlerine karşı dağların, ormanların ve çöllerin derinliklerinde geçirdikleri tüm zamanları demokrasi tarihine yazmayıp da kimin adına yazacağız? Ya da hiç bahsetmeyip yok mu sayacağız? Tarih böyle anlam bulabilir mi? Bulsa bile zorbalığın, gaspçılığın anlamlılığından öteye gidebilir mi? Küçük bir aşiret direnişinin bile ne kadar destanlara konu olduğunu anlamaya çalışırsak göçevelerin etnisitenin demokratik değerini daha iyi anlamış oluruz. Kapitalizmin içini boşalttığı sözde özgür bireye göre etnisite insanı doğru değerlendirilirse kat ve kat daha fazla demokratik gücü teşkil edecektir. Gerçek demokratik potansiyel doğu toplumlarındadır. Sonuna kadar savaşçı iktidar kültürünü özümsemiş, batı toplumunun demokratik potansiyelinin oldukça sınırlı olduğunu iyi bilmek gerekir. Var olan demokrasi de bin bir kayıtla bağlanmış burjuva sınıf ağırlıklı devlet örtüsü olarak demokrasidir. Kendi toplumlarımızı küçümsemek için uydurulan teori ve yaşam tarzları yüzünden her halkın insanımızın muazzam demokrasi potansiyelini göremez olduk. Kendi halkımız olan Aryan kökenli öz halkı Huriler bizzat Sümerlerin değerlendirmesiyle Kurtiler dağ halkı olarak değerlendirilir. Sümer devletinin doğuşundan beri direniş halindedirler. Gutiler, Kasitler, Nairiler verilen çeşitli atlardır. Urartu ve Medya yarı devletleri Asur imparatorlarına karşı tarihin en soylu direnişini verirler. Tarihin en amansız bu imparatorluğunu 300 yıllık direniş savaşlarından sonra yenmek, Asur halkı da dahil tüm halkların bayramı olarak iz bırakmıştır. Bu direniş demokrasi kültürüne yazılmayacak da nereye yazılacak? Atinalı Tesus söylencesinde adı geçen medya, bu direnişin anısıdır aslında. Tarihte çokça övülen Atina demokrasisi bile talihsiz medyadan boşuna bahsetmez. Atinalılar demokrasiyi yaşarken metlerle yakınlık içinde olmayı temel güvencesi sayıyorlardı. Heredot tarihinde en çok işlenen konu metlerdir. Şunu açıkça belirtmek gerekir. Metler, Orta Doğu halklarının büyük direniş geleneğini Atina'ya taşımakla belki de henüz fark edilemeyen demokrasi tarihinin en önemli katkısını yapmışlardır. Büyük İskender, boşuna medya halklarıyla akrabalık kurmaz. Helen tarihindeki yerini iyi bilmekte ve örnek almaktadır. İskender bir imparatordur. Doğu uygarlığı üzerinden silindir gibi geçmiştir. Ama bu kültürden etkilenerek gururlu yaşamayı da bilir. Birleştirdiği Doğu-Batı kültürel sentezi Hristiyanlığa, Hristiyanlık ise Batı uygarlığına en büyük katkıyı yapacaktır. Demek ki imparatorluk kanalları sadece savaşçı iktidar gücüne hizmet vermiyor... Halkların direniş kültürleri de bu kanallardan sızıyor. Halkların demokrasi tarihini yazıyor. Roma İmparatorluğu savaşçı iktidar kültürünün... ...belki de en güçlü ve güçlendiren temsilcisidir. En azgın imparatorları çıkarmıştır. İnsanlığa karşı öldürmenin en dehşetli biçimlerini... ...çarmıhı, aslanlara parçalatmayı sistemleştirmiştir. Ama bu güce karşı büyük insanlık... Yoksullar hareketini başlatan da doğunun demokratik kültürü değil midir? Hazreti İsa'nın kendisi peygamber geleneğinin sıfır miladı, halkasının başlatıcısı olmuyor mu? Hazreti İsa kültürüne dayalı Hristiyanlık hareketi olmasaydı, batı kültürü, batı demokrasisi nice olurdu? O halde peygamber geleneğini bir de demokratik açıdan değerlendirmek ihmale gelmez. Savaşçı iktidar gücüne karşı göçebe toplumu daha da dışarıdan... ...bir savunma ve saldırı gücü olarak işlev görürken... ...peygamberlik, rahiplik geleneği diyebileceğimiz güç... ...içten yoksulların direnme arayışına kanal hizmeti görür. Bu sınıfsal yanı olan bir harekettir. Orta Doğu kültüründe kaynağını bulan bu geleneğin... ...birçok ilklerde olduğu gibi yine Sümer toplumundan çıktığı varsayılmaktadır. İlk peygamber, Hazreti Adem... Bir çıkarıldığı cennete ilişkin, izlere Sümer kültüründe rastlamaktayız. Adem ve karısı Havva'nın kölelik sistemine tam uyum gösterememesi, cennetten, yani devlet üst toplumunun yaşam tarzından kovulma nedeni olarak tahmin edilebilir. Belki de birey özgürlüğüne dayalı, yarım mitolojik bir anlatımdır. Sistemle çelişkileri açık olduğuna göre, kovulmakla birlikte, adeta bir direniş sülalesi gibi bir gelişmeye de yol açmaktadırlar. Konumları özgür çiftçiler ve zanaat erbabına yakın durmaktadır. Şehrin köle olmayan orta kesimini bu geleneğin sınıf temeli olarak değerlendirmek açıklayıcı olabilir. İkinci büyük peygamber Nuh zanaatçılığını kurduğu gemiyle kanıtlamaktadır. Tufanda gemiyi o denli donatacak şekilde inşa etmek zanaatçılığın gücünü yansıtmaktadır. Tanrı Enki'nin ''Tufan geliyor, gemini yeni yaşamı başlatacak şekilde donat.'' demesi, bunu diğer tanrılardan gizli yapması, sınıf karakterini daha anlaşılır kılmaktadır. Yönetici kesimle, önemli ilişkileri olan farklı kesimin, başta gelenlerinin, gemi taşımacılığı gibi hayati bir rol oynayan zanaatçılar olmaları doğaldır. Tufan öyküsü, Adem gibi yine yöneticilerin rahatsızlığına karşı, muhtemelen isyan benzeri bir hareketten sonra, Başka diyarlara göçü ifade ediyor. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na indiği söylenir. Cudi kelimesi Kürtçe yeri gördü anlamındadır. Bu da bize aşağı Mezopotamya'dan sıkça gördüğümüz çeşitli nedenlerle kuzeye doğru yerleşmek amacıyla bir göçü düşündürtmektedir. Sümer şehir sistemleri M.Ö. 2000'lerde Dişle Fırat'ın yukarı eteklerinde bolca kurulmuşlardır. Çok önemli merkezlerden biri Urfa'dır. Urfa, önemli Sümer şehirleri olarak Uruk ve Ur gibi bir atlandırmadır. Tepelik, yerleşke anlamına da gelmektedir. Gerek Urfa, gerek yakın çevre yöreleri, Haran gibi adeta peygamberlik geleneğinin merkezi konumundadırlar. Öyle anlaşılıyor ki aşağı Dicle Fırat kentlerinden rahatsız olanlar, isyan edenler, özgürlük ve adalet arayanlar merkezi Urfa'ya yönelmektedir. Tarihte böylesi birçok kültür merkezi vardır. Babil, İskenderiye, Antakya daha sonra ortaya çıkan merkezlerdir. Kapitalizm döneminde merkez Paris, Londra ve günümüze doğru New York'tur. Urfa'nın tahminen M.Ö. 2000'lerde başlayan böylesi bir aydınlanma merkezi olma ihtimali güçlüdür. M.Ö. 11.000'lerde kurulduğu tespit edilen Dibekli Tepedeki ilk mabet örneği de Urfa'ya yakın bir yörededir. Şimdiki hakim gelenek de tarihin seyrine uygundur. Yine M.Ö. 300'lerde Helenistik kültüre ve Sabilere, M.Ö. 100'lerde Hristiyanlığa merkezi rol oynamıştır. Urfa'da halen kültü bulunan Hazreti Eyüp ve İdris peygamberler başta olmak üzere birçok peygambere beşiklik etmiştir. Peygamberler şehri tabiri doğrudur. Milattan önce 1700'lerde yaşadığı tahmin edilen Hazreti İbrahim'in çıkış öyküsü daha da aydınlatıcıdır. Nemrut, Asur, Babil tanrı kralları panteonundaki putları kırması bir zihniyet devrimine kalkıştığını göstermektedir. Ateşe atılmak gibi ağır bir ceza ile karşılaşması isyancı konumunu tarihi bir gelenek olarak yansıtmaktadır. Bu hareketiyle ikinci büyük göç hareketi olarak Kenan Bugünkü İsrail, Lübnan diyarına yönelmek zorunda kalıyor. Kenan ellerinde zor geçen bir yaşam sürecinde peygamber geleneğine önemli katkıda bulunuyor. Soyut tek tanrılı din anlayışının temellerini atma cesaretinde ve idrakında bulunuyor. Hazreti İbrahim'den önceki Hazreti Eyüp de direniş kültüründe tarihi bir figürdür. İlk defa Nemrut'a karşı açıkça ''İnsanları acıtıyorsunuz'' anlamına gelebilecek... Tarihi bir itirazda bulunuyor. Tanrı krallara karşı böylesi davranış ilktir ve büyük cesaret ister. Bulduğu karşılık sından da çürümedir. Vücudu kurtlanır, buna rağmen sabrın timsali olarak dayanır. Bu pratiği peygamberliğine yol açıyor. Tek tanrılı din devriminin günümüz uygarlığındaki yeri göz önüne getirildiğinde Hazreti İbrahim geleneğini doğru yorumlamanın önemi daha iyi anlaşılır. Diğer bir özelliği Aryan ve Semitik kültürünün karma bir ifadesini gerçekleştirme yeteneğidir. Hazreti İbrahim'in her iki ortamda yaşaması bu karma özelliğini yeni bir sentez olarak yorumlamamıza imkan veriyor. Doğu-Batı sentezi gibi yaratıcılığa yol açan bir sentezdir. İbrahim kültürünün üçüncü önemli bir özelliği hem Sümer, Nemrut hem de Mısır, Firavun, Tanrı Krallık sistemlerine karşı Tanrı'nın elçisi olarak ilk insan otoritesini temsil etmesidir. Köleliğin en yoğun biçimini yaşandığı ve ilk özgürlük arayışlarının başladığı tarihi bir dönemde, Hazreti İbrahim seçeneği büyük bir çıkış ve alternatiftir. İnsanlığın köklü arayışına yanıt olma, tarihin en önemli sosyal hareketliliğine yolu aralayacaktır. Her ne kadar, Etnik topluluklar dışarıdan her iki kölelik sistemine karşı güçlü direniş gösteriyorlarsa da, içeriden ve sosyal karakterde bir direnişte çok önemli ve çözümleyici özelliklere sahiptir. Tanrı kral kültüne başkaldırma, insanların tanrı olamayacağına hükmetme büyük bir sosyal devrimdir. Kölelik sistemi en güçlü ideolojik dayanağından darbe almaktadır. Tanrı kralları insan olarak düşündürtmek, Sümer ve Mısır mitolojik yapısında en büyük çatlağa yol açmak demektir. Bu da tek tanrılı tevhid dini denen sosyal akımın biçimlenmesidir. Israrla halkların Adem'den başlatılması tesadüfi değildir. Geleneğin köklü ve zincirleme olduğunu kanıtlıyor. Büyük peygamberler bunun tarihi durakları oluyor. Tıpkı Marksizmin, Liberalizmin peygamberleri gibi. Geleneğin diğer çığır açan figürü Hazreti Musa'dır. Milattan önce 1300'lerde yaşayan İbrahim'e kadar seceresi çıkarılan Hazreti Musa, Mısır'da benzer bir isyana önderlik ederek çıkışını gerçekleştirir. Mısır kültürünü tanımakla birlikte Firavuna kölece bağlı İbrani kabilesini kullanarak isyana cesaret etmesi, sosyal ve özgürlükçü temelde önder bir kişilik olduğunu göstermektedir. İbrani kabile geleneğiyle akrabalık bağı vardır. Kabilenin dini Mısır dininden farklıdır. Musa'nın Firavun Akhenaton'un en büyük tanrı olarak ilan ettiği yarı tek tanrıdan etkilendiği söylense de esas olarak Hazreti İbrahim'in din geleneğini temel almaktadır. Meşhur Sina çöl yürüyüşü, yanardağdan etkilenme, putçuluğa tavır ve on emir söylemi kutsal kitapta işlenmektedir. Musa, İbrani kabilesi şahsında yeni dinin büyük savaşını vermektedir. Bu ideolojik savaş İbrani kabilesini dağılmaktan kurtaracak, onu vaat edilmiş kutsal topraklara ulaştıracaktır. Bu ideolojik katılık İbrani tarihindeki büyük adımlardan biridir. Günümüze kadar benzer adımlar atan İbrani din kültürü, azın çoğu etkilemedeki müthiş örneğini göstermektedir. Peygamberlik hareketi sadece İbranilere mal edilemez. Aramilere daha yakın Hazreti İsa ve Araplardan olan Hazreti Muhammed ile bu gelenek evrensel çapta rol oynar. Özcesi savaşçı iktidar gücüne karşı içten sosyal bir gelenek olarak gelişen peygamberlik hareketi genelde insanlık tarihinde özelde Orta Doğu tarihsel toplum sisteminde demokratik duruşa daha yakın durmaktadır. Yoksulluk boyutunu da eklediğimizde adeta tarihin ilk sosyal demokrat hareketini temsil etmiş oluyorlar. Gerçekte sınıf temelleriyle, orta sınıf, zanaat, tüccar, özgür, çiftçi, kabile, günümüz sosyal demokrasi hareketleriyle benzerliği kurulabilir. Bu benzerlik daha da ileri götürülebilir. Sosyal demokratlar nasıl sistemi biraz yumuşatsalar da yedeği olmaktan kurtulamamışlarsa, peygamber sosyal demokratlığı da, er veya geç kurulu sınıflı toplum sistemlerine entegre olmaktan, onların benzer bir modelini kurmaktan kurtulamamıştır. Katı ilk çağ köleliğine karşı yol açtıkları sistem, ortaçağ feodalizmidir. Şüphesiz bilinçli bir feodal sistem arayışı değildir onların yolu. Barış ve adaleti tüm insanlık için istemektedirler. Ama hakim sistemin büyük dönüştürücü gücü, peygamberlerin tanrı devletini de, ...asıl sisteminkinden pek farklı kılmamaktadır. Sosyolojik anlatımdan yoksun, teoloji, ilahiyet söylemi, büyük bir külliyatı elinde bulundurmasına rağmen... ...insanlık tarihini de en çok etkileyen peygamberlik kurumunun toplumsal gerçekliğini açıklamamaktadır. Dönemin dili, zihniyetini ifade etmekle birlikte günümüze tercüme edilmeden, can sıkıcı, zihni körelten bir ezbere anlatım olmaktan öteye gidemez... Aslında Sümer ve Mısır antik köleciliğine karşı sosyal ve bireysel özgürlükçü, adaletçi yanı esas olan kurumun doğru tanımı büyük önem taşımaktadır. Halkların dönemin zihin yapısı olan din görünümü altında büyük sosyal mücadelelerini yansıtmaktadır. Peygamberlik ilk büyük sosyal önderlik kurumudur. Kullandıkları kavram ve düşünceleri, o dönemin dünya bakışına hakim olan ve genel geçer zihniyet kalıplarını sentezleyerek bir üst aşamaya sıçratmaları nübüvveti, peygamberliği kazanma anlamına gelmektedir. Resmi köleci mitoloji ve dinden koptukları oranda sosyal özgürlükçi bir rolü oynamaktadırlar. Şüphesiz her dönemde sıkça görüldüğü gibi düzenle radikal kopuşları olduğu gibi uzlaşmaları da mümkündür. Dinin sosyolojik tarihinden beklenen her peygamberi, önemli olanları dönemin zihniyet, iktidar, sosyal ve ekonomik yanları başta olmak üzere kültürel ortamı içinde çözümlemektir. Tarih anlatımı bu temelde önemli bir bütünlük kazanacaktır. Sadece saltanat, kahramanlık, ganimet, çapulculuğu, menkıbeleri olmaktan çıkartıp sosyal halkçı, etnik boyutları olan daha gerçekçi bir tarih yazılacaktır. Günümüzde laiklik tartışmaları da böylelikle anlam kazanacaktır. Yüzbinlerce kadro ve bütçelerin neye hizmet ettiğini iyi anlamak gerekir. Roma İmparatorluğu'nda benzer süreç işlemeye devam edecektir. Daha doğuşundan itibaren içte sosyal nitelikte dinsel akımlar, dışarıdan etnik nitelikli göçebe hareketleri tarihin o döneme kadar yoğunlaşmış en büyük savaşçı iktidar gücünü saracaktır. Hristiyanlık, doğuş ve gelişme döneminde her bakımdan en az Roma kadar evrensel karakter taşıyan yoksullardan oluşan bir parti hareketidir. Sosyal nitelikli yoksulların ilk evrensel partisidir. Roma, o dönemin en büyük savaşçı iktidar gücü olarak kendi kliğini nasıl muazzam seferber etmişse Hristiyanlık da o iz üzerinde yoksullar hareketini seferber etmiştir. Kapitalizm döneminde de benzer bir sınıf yoğunlaşması yaşanacaktır. Devletin en baskıcı, sömürücü yapılanmalarıyla emekçilerin en sıkı yapılanmaları diyalektik ikilemin devamıdır. Her iki adım Roma'ya karşı direnişlerinde en uzun ve şiddetle bastırılan uzun bir tarihe sahiptir. Tarihi Roma imparatorlarının öyküsü olarak görmeyi sadece resmi tarihçinin bir saptırması olarak değerlendirmek gerekir bir kar topu, nar topu gibi biriken savaşçı iktidar gücü nasıl baskıcı ve sömürücü tarihin özeti ise göçebe etnisite ve sosyal dinsel akımlarda o denli komünalitenin özetidir. Halkların sosyal ve etnik gerçeklik olarak tarihi gereken ağırlıkta yazılmamıştır. Tarih yazımının egemen sınıf karakterinde toplumsal olgunun belki de en çok çarpıtma, asıl unsurları göz ardı etme rolü vardır gerçek tarihi yazdırmama ve anormal çarpıtma, insan zihnini teslim almanın en etkin yoludur. Tarih bilincinden kopan toplumlar, anlamını, kimliğini yitirme gibi imha süreçlerinden daha olumsuz koşullarda yaşamak zorunda kalırlar. Böylesi koşullara alıştırılan toplumlara her türlü yükü bindirmek son derece kolaylaşır. Tek tanrılı dinler geleneği bu açıdan da önemlidir. Bunlar sosyal gerçekliğin hafızası gibidirler. Saltanat kroniğine karşılık peygamber kroniği bir alternatif gibidir. Hristiyanlık, piskoposluk kurumuyla adeta Roma imparatorlarına denk geleneğine erişmiştir. Benzer gelişme etnisite önderliği için de geçerlidir. Kendilerini imparatora özendirme, her iki akım içinde sistemle uzlaşma, bazen tamamen erime bazen de daha üst sürdürülebilir toplumsal yapılanmalara dönüşme yolunu açar. Etnisitenin en kaba bir tarihsel çizelgesi yapılmak istenirse, M.Ö. 15.000-10.000'lerde bin, tarımsal kültürün doğuşu ve kurumlaşmasıyla başlatmak anlamlı olabilir. Bütün arkeolojik ve etimolojik veriler, etnisitenin ilk defa bu tarihlerde, Zagros-Toros dağ sisteminin iç kavisinde şekillendiğini göstermektedir. Tarımsal devrim etnisite hareketi için varlık koşuludur. Aksi halde klan toplumu halinde kalınmaktan kurtulunamaz. Klan toplumu ise hiçbir dönem geniş aile grubu olmanın ötesine geçemez. Üretim teknolojisi bu sınırı belirler. Dolayısıyla çok sınırlı ses düzenleriyle büyük dil gruplarına ulaşamazlar. Bildiğimiz dil gruplarının tarihi milattan önce 20 binlerden başlatılmaktadır. Yine aynı coğrafyada benzer nedenler rol oynuyor. Dilin oturması, üretimin gelişmesine yol açar. Bu da toplumsallığı üst aşamaya sıçratır. İlkel Aryen dil grubunun adı geçen kaviste oluştuğuna dair kanıtlar Gordon Shield ve Vanilor gibi tüm ünlü arkeologlarca paylaşılmaktadır. Aryence dil grubu tarım devrimini gerçekleştiren ilkel komünal grupların eseridir. Tarım kökenli en eski sözcüklere bu dil yapısını paylaşan tüm kavimlerde rastlanmaktadır. Etnik oluşumun bu ilk döneminin fiziki yayılmaktan çok kültürel yayılma biçiminde tüm kıtalara yansıdığı kabul gören bir husustur. Hatta Kızılderliler yoluyla Bering Boğazı'ndan M.Ö. 11 binlerde, Asya'dan Amerika kıtasına yayıldığı da kabul gören diğer bir gerçekliktir. Sümer uygarlığının oluşumuna kadar yaklaşık M.Ö. 3500, bu etnisite kültürünün ana merkezi Dicle Fırat'ın dağlardan kopan eteklerinde büyük gelişme göstermiştir. En eski yerleşimlerin kalıntıları halk kültürlerinde günümüzde bile yaşayan birçok öge bu döneme tanıklık etmektedir. Özellikle milattan önce 6000-4000 dönemi kalıcı kimlikli etnisiteye erişmek bakımından önemlidir. Kalkolitik çağlarla bütünleşen bu dönemde tarihin, uygarlığın başlamasına yol açan tüm temel icatlar ve bilgiler üretilmiş gibidir. Temel sanat, din, hiyerarşi kurumları oluşmuştur. Aryenlerin en eski grubu olarak Huriler, Ur Tepelik yer, yüksek yerler ahalisi kültürün doğuş merkezinde bugünkü Kürtlerin en eski ataları olarak belirmektedir. Bölgede aynı halk grubu olarak M.Ö. 6000'lerden beri faal bir yaşama sahip oldukları bilinmektedir. Kuruluş aşamasında Sümerlerle hem akraba hem de komşudurlar. Guti, Kasit, Lori, Nairi, Urartu, Met atları sırasıyla benzer kültürü paylaşan gruplara Sümer, Asur kaynaklı takılan atlardır. Aryen kültür dalgası, M.Ö. 9000'lerde Anadolu'ya, 6000'lerde Kafkasya'ya, Kuzey Afrika ve İran'a, M.Ö. 5000-4000'lerde Çin, Güney Sibirya ve Avrupa içlerine kadar yayılmıştır. Bu tarihler tarım kültürünün dünya çapında yayıldığını göstermektedir. Kısmen fiziki olarak da yayılan Aryan göçmenler milattan önce 3000-2000'lerde kıta yarımadalarına Hindistan, İngiltere, Yunanistan, İtalya, İberik Yarımadası ve Kuzey Avrupa'ya kadar sızmışlardır. Gelişmelere bağlı olarak milattan önce 2000'lerde karşı bir hareket halinde Sümer uygarlığının zenginleştirdiği alanlarda Hindistan, İran, Anadolu ve Mısır'a yönelerek uygarlık süreçlerine katıldıkları tahmin edilmektedir. Son derece hareketli bir dönem yaşanmaktadır. Sümer uygarlığının çekiciliği bugünkü ABD gibi bir etkiyle etrafında ne kadar göçmen köy toplulukları varsa kendine çekmektedir. Milattan önce 2000'lerdeki büyük göç hareketleri etnisite tarihinin en kapsamlı yayılım dönemidir. Bu yayılmanın sonucunda Çin, Hint, Hellas, Anadolu, İran uygarlıklarının temeli atılır. Bir nevi Sümer izi üzerinde kentleşmenin Mezopotamya'dan sonra ikinci büyük hamlesidir. Buna rağmen bu yıllarda uygarlık kentleri göçmen denizi içinde adacıklar gibidir. Esas eylemde olan göçebelerdir. Üçüncü büyük göçmen hamlesi M.Ö. binlere doğru başlar. Avrupa'dan Kafkasya ve Orta Asya'dan güneyin uygarlık alanlarına akan göçler ilk dönem uygarlık hanedan beylik düzenlerinin yerini almaya başlarlar. Yunanistan'da Dorlar, Anadolu'da Frigyalılar, Zagros-Toros düğümünde Metler, İtalya'da Etrüstler bu hamlenin tanınan büyük etnik gruplarıdır. Bu gruplar M.Ö. binlerde Roma devleti arasındaki uygarlıksal gelişmede büyük rol oynarlar. Grek, Frik, Urartu, Met, Etrüks uygarlıkları hamlenin en önemli etnik grupları tarafından kurulan uygarlıklardır. Etnisite hareketi örgütlenme olarak hiyerarşik aşamayı geçmez. Bu sınırda ya içten ya da dıştan çözülmese devletleşme sorunuyla karşılaşır. Sümer modeline benzer devletleşmeler bu aşamaları başarıyla geçen gruplar için geçerlidir. Daha çok temasta oldukları uygarlık modellerini taklit ederler. Hiyerarşik yapının başka bir yapılanış potansiyeli yoktur. Bu durumda sınıflaşma yaşanır. Alt tabakalar kısmen eski hallerinde, kırsal alanda, şehre yönelenler ise ya köleleşerek asker olarak ya da yerleşik tabakalara katılarak sınıflı toplumu tamamlamaya çalışırlar. Etnisite sınıflı toplum için daima tazirkan demektir. Köylülük, kapitalizm için neyse etnisitede eski uygarlıklar için benzer işlevi yerine getirir. Günümüzde genel bir benzerlik kurarsak, kapitalist yayılmaya karşı ulusal direniş ve akabinde kurulan ulusal devletin eski uygarlıklardaki karşılığı etnik direniş ve beylikler halinde etnik tabana dayalı devletleşmelerdir. İlk çağların bir nevi sınıf mücadelesi olarak tanımladığımız dinsel peygamberlik hareketleri, Uygarlıkların olgunlaşma dönemlerinde kaynağını bulur. Kent kökenlidir, orta sınıf damgasını taşır. İlk köleci sistemin akla aykırılığını öne sürme cesaretini göstermişlerdir. İlk eleştirmenlerdir, ilk sosyal isyancılardır. Yine bir nevi krallık kurumlarında etkili olmayan eski şamanizm ve şehlik geleneğinden etkilenmişlerdir. Din, Tanrı anlayışlarının soyutluğu, puta tapınmaya karşıtlıkları, zihniyet farklaşması olarak görülmelidir. En temel iddiaları, insan kralların Tanrı olamayacaklarıdır. Tanrı krallığın ideacılarıyla akıllı insanların buna inanmayışları, aslında yönetici sınıfla kent ahalisi arasındaki çelişki ve mücadeleyi yansıtmaktadır. Kent toplumundaki yasallıkla doğal ruhçuluk arasındaki farkın kavranması... Tanrı kral inancının sarsılmasına yol açar. Zihniyet farklılaşması kent ortamında daha hızlı gelişir. Yeni arayışlara, kavram ve düşüncelere ortam sunar. Alışverişli meta düzeni, zihni daha çok çalıştırır. Analitik zekanın yöneticilik konumu artar. Artan bilgi ve soyut kavramlaştırma, bir aşamadan sonra resmi ideolojiyi inanılan mitolojiler aşındırır. Yeni ideolojik arayışlar, peygamber idealizmi döneme açılır. Tahminen M.Ö. 3000'lerden beri başlayan bu süreç, Hazreti İbrahim'e kadar daha çok Sümer metropol kentlerinde başlar. Barınamayınca uç bölgelere kısmen özgür bir ortama taşınırlar. Adem'den İdris'e, Eyüp'e kadar yaşanan bu döneme, Urfa öncesi peygamberlik demek daha doğru olabilir. M.Ö. 2000'lerden binlere kadar, Urfa döneminin merkezi rol oynadığını varsayım olarak ileri sürebiliriz. Bu dönemde peygamberlik geleneği muhtemelen iyice oturmuştur. Güçlü kurumsal bir temel kazanmıştır. Başta Hazreti İbrahim olmak üzere etrafa birçok peygamber ihraç etmiştir. Birçok söylence bu varsayımı doğrulamaktadır. Milattan önce binlerden Roma'nın yıkılmasına kadar Kudüs'ün ikinci peygamberlik merkezi olarak öne geçtiğini belirlemek ikinci varsayım olarak ileri sürülebilir. Kitab-ı Mukaddes bu dönem peygamberlerinin kapsamlı bir listesini ihtiva etmektedir. Saul, Davut ve Süleyman'la başlayan çok zengin ve güçlü bir anlatımı olan peygamberler maddeleri daha çok sosyal yaşam düzenleyen ahlak kuralları ve krallık özlemi olarak değerlendirilebilir. Toplumsallığa çok güçlü bir vurgu yapılmaktadır. Kuta tapmaktan alı koymak, Rab'be bağlamak, özünde İbrani kabilesini dağılmaktan koruma ve bir krallık olarak oluşmasının dinsel anlatımıdır. Sümer mitolojileri nasıl tanrı kralların masalsı öyküsü ise, Kitabu Mukaddes'te kabileden krallık oluşturmanın dinsel öyküsüdür. O dönemlerin hakim edebiyatı, zihniyet yapısı böylesi bir kutsal kitap dilini gerektirmektedir. Biçimin ağdalığı altındaki özü yakalamak önemlidir. Nitekim en son İsa'nın damacı amacı aslında Siyo'nun kızı dediği Kudüs'e kral olmaktır. Bunu da hayatıyla ödemiştir. Üçüncü ve son peygamberlik dönemi M.Ö. 0 sonra 632 arası Hazreti İsa'nın doğumundan Hazreti Muhammed'in ölümüne kadar devam eder. İbrani kabilesi bu dönemden sonra Safarin, Yazıcılar denen katipler dönemine girerken Hristiyanlık diğer halklar arasında önce havariler daha sonra papaz ve psikoposlarla büyük açılım sağlar. Grek ve Latince'ye çevrilen peygamberlik literatürü başta İncil, Batı uygarlığının zihniyet yapısında köklü dönüşüme yol açar. Yarı tanrı Helen ve Roma imparatorlarıyla girişilen mücadeleyle tanrılık iddialarını ellerinden alır. Milattan sonra 312'de Büyük Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi ve sonra resmi din olarak ilan etmesi tarihi bir sürecin son adımıdır. Bu da insan tanrı olmaz diyen ilk peygamberlerden başlayan ideanın özünden çok şey yitirerek de olsa başarıya ulaşmasıdır. Zaten İslam biçimindeki Hz. Muhammed önderlikli kol daha başlangıçta tanrı elçisi ve gölgesi olarak misyonunu ilan eder. Hazreti İsa'nın baba-oğul kutsal ruh üçlemesini de reddederek insanların ancak Tanrı kulu olabileceklerini en temel ayet hükmü olarak vahiy eder. Fakat Tanrı kulu anlayışı yine de Tanrı kral kültüründen olan etkilenmeyi göstermektedir. Tanrı kral yerine Allah konulmaktadır. Fakat bu zihniyet savaşımındaki uzun mesafeyi gösteren çarpıcı bir örnektir. İnsanların Tanrı Kralla savaşımının binlerce yılları bulduğunu kanıtlamaktadır. Ağır kölelikten kurtulmanın kolay olmadığını vurgulamaktadır. Zaten Tanrı Krallar dönemi Roma İmparatorluğunun sonlarında aşılınca Hazreti Muhammedle bu dönem tamamen sona erer. Peygamberliğin temel idası insanların kendilerini Tanrı ilan edemeyeceklerini esas alıyordu tek maddelik parti programı gibi adeta gereği yerine gelince varlığını sürdürmenin anlamı kalmıyor. Gerisi iz, öykü ve gölgelerdir. Tek tanrılı Orta Doğu dinlerinin esas ürünü ortaçağın feodal devletidir. Klasik köleciliğe göre daha yumuşatılmış sert köleliği diğer anlamıyla geliştirilmiş köleliktir. Kölelikte bir basamak üste çıkmadır. Serf olmayan kölelikte de gelişme yaşanır. Sultan, savaşçı iktidar gücü Tanrı'nın gölgesi sayılmaktadır Tanrı kral kültürünün Devamı olarak düşünülmelidir Demokratik duruş ve komün özellikleri Açısından her iki hareket Yine de insanlık tarihinde Özgürlük ve adalete doğru Küçümsenmemesi gereken adımlardır İlk ve Klasik dönem köleciliğine karşı Binlerce yıllık bir direniş geleneği Zihniyet, politika Sosyal ve ekonomik alanda Önemli kazanımlar sağlamıştır Yazılı tarih her ne kadar bu kazanımları ayrıştırmasa da... ...gerçeğinden kuşku duyulamaz. İnsanlık kültürü büyük ölçüde bu iki direniş kanalından beslenmiştir. Bunlar tüm sanatların başta gelen konuları olmuşlardır. Mabetsel anıtları tüm görkemiyle günümüze kadar gelmişlerdir. Toplumsal ahlaktan kırıntılar kalmışsa yine bu gelenekten ötürüdür. Ölümsüz destanlar, azizler, evliya menkıbeleri... Büyük insanlık duruşlarını yansıtırlar. On yıllarca inzivaya çekilen, zindanda çürüyen, çarmıhlara gerilen, bir dilim ekmek, zeytin, üzüm ve hurmayla kendini terbiye eden, insan acısını duyan, bilgeliğe en yüce değeri veren bu geleneklerdir. Bireyciliği değil, komün yaşamına, manastır düzenine, bilgi birikimine, sanat ve zanaatın gelişimine tam bir okul değeri veren yine bu geleneklerdir. Savaşçı iktidar kliğinin öldürmekten ve ölmekten başka bir şans tanımadığı insanlığa, barışı düşündürten, insan onurunu koruyan, yardımlaşmayı esas alan, kardeşliğe vurgu yapan, evrenselliğe açılım sağlayan yine bu soylu gelenek kanallarıdır. Sınıflı toplumu getirememişlerdir. Hakim toplumsal sistemin içinde çoğunlukla erimekten de kurtulamamışlardır kendileri de bazen eski efendileri kadar hiyerarşik ve devletçi kesilmişlerdir. Fakat insanca değerlerden günümüze bir şeyler kalmışsa, bu hareketlerin bundaki payını düşünmek, gerçeğe hakkını vermekle eşittir. Günümüzdeki demokratik duruş, özgürlük, eşitlik, doğal çevre arayışı, insan hakları, kültürel kimlikler, iki büyük geleneğin katkısı düşünülmeden izah edilemezler. En az çağdaş bireysellik kadar... Demokrasi için vazgeçilmez bir zemin olan kamusal alan, bu iki büyük hareketin başta gelen mirası olarak düşünülürse, geleneğin olumlu etkisi daha gerçekçi ve çözümleyici olarak anlaşılacaktır. Demokratik duruş ve komünalizmin taslağını verdiğimiz çerçeve anlatımı bile Roma İmparatorluk toplumunu daha iyi anlamamıza imkan vermektedir. Tüm öncülleri gibi Roma'da içinden gelen sosyal komünal hareketle kuzeyinden gelen etnik doğal topluma yatkın toplulukların savunma saldırı hareketliliği ile birkaç yüzyıllık süren dönemin sonunda çözülecektir. Roma'nın çözülüşü ve bir parçasının milattan sonra 4. yüzyıl sonlarında yıkılışı etnisiteyle dinsel komünlüğün aralarındaki ilişkinin dolaylı da olsa birleşik zaferidir. Halkların ve komunal düzenin karmaşık da olsa büyük zaferidir. Şüphesiz devletçi zihniyet ve kült yıkılmadı. Kar topu gibi parçalansa da erimeden varlığını birçok alanda yeniden oluşturmaktan bir an bile geri durmadı. Bir kez daha görüyoruz ki savaşçı iktidar uzun süreli parçalanmayı kaldıramaz. Zincirin halkaları gibi parçaları ekleyerek halkalarını çoğaltarak devam edecektir. Doğuda Bizans'la Avrupa'nın bakir topraklarında Frank, ...şarman ve kutsal Roma İmparatorluğu varlığını yeni formlar altında sürdürecektir. Roma'yı esas olarak dışarıdan Aryen kültür kökenli Germen boyları çökertti. Orta Asya'dan gelen Hunlar yine onlarca yıl bu yapıyı sarsıp durdu. Etnisitenin gücünü hesaba katmadan Roma'yı ve büyük savaş makinesini işlemez duruma getirmek düşünülemez. Barbar saldırıları altında Roma uygarlığının hazin çöküşü demek demokratik toplumcuların dili olamayacağı gibi gerçeğin dili de olamaz. İmparatorlar zincirini gözler önüne getirdiğimizde savaşçı iktidar gücünün korkunçluğunu daha iyi anlarız. Barbarların özünde halk özgürlük güçlerinin bu gücü yıkması en büyük özgürlük adımlarından biri olarak anlaşılmaktan hiçbir itiraz bizi alıkoyamaz. Roma'nın çözülüş gerçeğinde bir kez daha doğrulanan Tarihin esas olarak şiddet savaşı, siyaset, sosyal, ekonomik ve moral yapısının kaynağı haline getirenlerle demokratik duruş ve özgür eşit komünal yaşamda ısrar eden ve direnenler arasındaki savaşımla belirlendiğidir. Barış ve istikrar denen düzenin altında bu sürekli savaş durumunun yattığı göz ardı edilmediğinde toplumsal gerçeklik daha iyi anlaşılmış olur. Milattan sonra 5. 15. yüzyıllarında. Avrupa orta çağına girişte arkasında taslağını çizmeye çalıştığımız böylesine bir tarih yatmaktadır. Bu tarih olmadan Avrupa'nın değil uygarlık yaratmak sıfır bile öğrenemeyeceğini anlamak gerekir. Feodal Kuluçka döneminde uzun süre yattıktan sonra tüm gücüyle bilme, yeni zihniyet kazanma çabasına girmesi bu tarih düşünülmeden hayale bile getirilemez. Avrupa'nın daha sonra hakkıyla yöneldiği bilim ve tarih, ona gerekli olan gücü verecektir. Bu iki güçle, doğru tarih ve bilme yöntemiyle, layıkıyla uygarlıkta büyük bir aşama yaratılacaktır. Hristiyanlığın ortaca katkısı sınırlıdır. Engizisyonuyla daha çok yeni doğuşu engellemek istemiştir. Geçmişten gelen olumlu kanalları, heretikler, cadılar, simyacılar, ateşle yakarak, kurutmaya çalışırken, Etnisitenin taze anılarına dayanan doğal yaşama, yakınlık eğilimi ve protestanlıkla kendi iradesi kırılacak ve yeni uygarlığın zihniyet ve iradesi daha açık ve güçlü hale gelecektir. Protestanlıkla dinde çoktan kemikleşmiş tutuculuk aşılırken etnisitenin kültürüne dayalı olarak da uluslaşmanın öne açılacaktır. Bu büyük tarihsel gelişmenin amacının, Kapitalist sistemin planlı gelişimi olduğunu iddia edebilecek hiçbir kanıt yoktur. Esas gelişmesi gerekenin demokratik uygarlık olduğuna dair elde daha çok kanıt vardır. Uygarlık tarihinde ortaçağ feodal sistemi ilk Çağ köleliğinin dogmatizm niteliğini sınırlamakla birlikte değiştirerek devam ettirdi. Tanrı krallar yerine geçen tanrı gölgesi saltanat dogmatizminin form değişikliğidir, özü korunmaktadır. Savaşçı iktidar yapısı Avrupa ve Asya'nın geniş alanlarına yayılarak gücünü arttırmıştır. Yorgun Roma ve Pers imparatorluklarının yerine taze kan Arap İslam, Germen Katolik Hristiyan, Slav Ortodoks Hristiyan sistemleri kurulmuştur. Daha gecikmeli Türk İslam, Moğol İslam sistemleri aynı süreci devam ettirmişlerdir. İmparatorlukların bu yeni biçimlerinde önemli olan bünyelerine kattıkları taze kan olarak yeni kültür unsurlarıdır. Her ne kadar Roma, Pers izi üzerinde onlara öykünerek güç olmuşlarsa da, Hristiyanlık ve İslam'ın getirdiği daha güçlü zihniyet, iman yapısı, savaşçı iktidar gücüne ihtiyaç duyduğu benzini, enerjiyi verip uzun süre devam ettirebilecek zenginliktedir. Diğer yandan, Tarihin en güçlü ve uzun süreli göç yaşamına alışmış, Arap, Germen, Türk ve Moğol hiyerarşik güçleri, dayandıkları kavim gruplarından istedikleri kadar inançlı asker derleyecek durumdaydılar. Daha rahat ve zengin şehir yaşamı, yeni kavimlerin yoğunlukla alanlara yayılabilecek biçimde bir cazibeye sahipti. Aslında etnisitenin alt tabanıyla İslam ve Hristiyanlığın, Kurtuluş arayan yoksul, manastır, tarikat kesimleri farklı bir dünya ve yaşam peşindeydiler. Devlet ve hiyerarşinin baskı ve istismarından nefret ediyorlardı. Bu yüzden büyük hareketliliğe katılmışlardı. Beklentileri için en doğru yorum, tarikat, manastır ve eski doğal komünal yaşamın bir sentezi olarak hümanist evrensel demokrasisiydi. Dönemin evrensel zihni ve yüreği diyebileceğimiz Hazreti Mevlana ve buna benzer, her iki dinde çoktur. 72 milletten olsan da gel, geçmişten ne günahın varsa yine gel diye özetleyebileceğimiz yaklaşımı son derece evrensel bir demokratizmi içermektedir. Ortaçağın demokrasi ve evrensellik akımını seslendirmektedir. Dönemin çok yaygın manastır tasavvuf akımlarına bu çerçevede yaklaşmak ufuk açıcıdır. Etnisite ve dinin üst tabakası feodal devlet gücü haline gelirken yoksul alt kesimleri çok geniş alanlara yayılmış manastır, İslam'daki karşılığı tarikat ocakları ve dergahlarda komünal düzen gücü halinde yaşamaktadır. Bu sınıfsal anlamı derin olan bir bölünmedir. Bir anlamda ortaçağ özgü savaşçı iktidar gücüyle, kendine dayalı işbirlikçi kesimlerle birlikte demokratik komünal halk arasındaki ayrışma ve mücadeledir. İslam dünyasındaki batıni, sünni ve Hristiyanlıktaki katolik, heretik çelişkisi bu gerçeği yansıtmaktadır. Kavimler bünyesinde benzer ayrışmalar görmekteyiz. Osmanlı, Selçuklu, Türkmen, Arap halifeler, hariciler ve buna benzer çelişkiler... ...aynı kavim içindeki sınıfsal çelişki ve kargaşayı yansıtmaktadır. Yoksul hareketlerinden bazıları ileri düzeyde siyasallaşmayı becerdiler... Karmatiler, Haşhaşinler, Fatimiler, Aleviler, yoksul halk kesimlerinin sınıfsal ayrışmaya tepki ifadeleridir. Orta çağın ilkel demokrasi örnekleridir. Fakat toplumsal sisteme hakim saltanat anlayışı bu hareketlerde daha ileri bir demokratik oluşuma imkan vermeyecektir. Dıştan baskılar içten yozlaşmalarla erkenden tasfiye olup etkinliklerini yitireceklerdir. Avrupa'da ve Orta Asya'da kalıcı etkiler yaratan bir nevi manastır kültürü diyebileceğimiz oluşumlar daha uzun süreli yaşamayı bildiler. Manastırlar bilim ve üretim tekniklerinde de önemli roller oynadılar. Bilim ve hayatın özgücüydüler. Orta Çağ üniversite ve medreselerinin doğuşu manastır ve dergah çalışmalarıyla yakından bağlantılıdır. Savaşçı iktidar grupları büyük boğuşmalar pahasına Sistemin hakim gücü olmayı başardılar. Bunda zihniyet ve kurum olarak devlet olgusunun geleneksel gücü belirleyicidir. Örgütleniş ve yönetiş tarzı ilkel, yarı demokratik oluşumlara fırsat tanımayacak kadar yetkinliğe sahiptir. Daha önemli olan hakim olmalarından ziyade tarihin bu yönünün büyük boğuşmalarla iç içe yürüdüğüdür. Aşırı propagandayla kabul ettirilen Allah'ın gölgesi yüce sultanlık, Baştan sona entrika zorbalık ve talanla örülü devletin bin makyajlı yeni figürüdür. İslam'da ve Hristiyanlık'ta Roma ve Perslerden devralınan ve kar topu nar topu olarak benzettiğimiz savaşçı iktidar gücü, ortaçağ feodalizmine, dini elbiselere bürünerek kendini kalıcı kılarken iddia ettiğinin tersine Roma ve Pers imparatorluklarını zulüm ve talanda çok geride bırakan niteliklere sahiptirler. Buna karşın hiyerarşileri tarafından kendilerine ihanet de edilse, geride ve altta bırakılan yoksul etnisite, manastır ve sapkın mezhep tarikat hareketleri, sanıldığından daha fazla demokratik, komünal ruhlu toplum ve halk gerçekliğini ifade eder. Günümüzü anlamak için daha önceki çağlar kadar, ortaçağ gerçekliğini binlerce yıldır egemenler tarafından takılan at gözlükleri ve teneke yüreklerle değil, bu tanımlamalar bağlamında anlamak ve duymak, özgürlük ruhu ve bilinci için büyük önem taşır. Ruhunda ve bilincinde tarihi doğru yaşamayanlar, hiçbir özgürlük ve eşitlik iddiasında bulunamazlar. Demokrat olamazlar. Milattan sonra 13. ve 14. yüzyıllardan itibaren, Doğu toplumlarının olumlu mirasından, gerekli olan ne varsa almayı başaran, bunda manastır hareketi belirleyicidir, Avrupa Orta Çağ uykarlığı, tazeliğinin de yaratıcılığıyla hızlanan adımlarla Rönesans'ı hazırlamak durumundadır. Klasik biçimiyle feodalizmin uzun sürmemesini daha yakından anlamak önemlidir. Sınıflı toplum ilk çağ köleliğiyle en uzun süreyi M.Ö. 4000, M.Ö. 500 yaşamakla bu potansiyelini önemli oranda açığa çıkartmıştı. Ortaya çıkarabileceklerini sergilemişti. Feodal sınıflaşmanın bu sürece katkısı sınırlı olmuşsa bunda potansiyelinin zayıflığı rol oynar. Toplumsal sisteme fazla katkıyı yapabilecek durumda değildir. Zaten hem etnik hem dini hareketin amacı bu sistemin kökle aşılmasını gerektiriyordu. Hierarşilerin imparatorluk öykünmeleri esas amaç değildi. Bir nevi dinin, sosyal etnisitenin kavimsel devrimini istismar ederek yeni savaşçı iktidara ulaşmışlardı. Yoksul kitlelerin direniş bayrağında Fransız devriminden çok önce eşitlik, kardeşlik ve barış yazılıydı. Bin yıllık tanrısal saltanat altında bunlar yaşanacaktı. Mahşer ve cennetle ütopyaları ebedileşecekti. Entrika ve zorbalıkla talan sanatında uzun geleneklerinde ustalaşan hiyerarşi aldatarak, bastırarak bildiğini okuyacak ve yapacaktı. Batı Avrupa'da sürecin uzun sürmemesinde... Manastırın gerçek aydınlanma gücüyle, İslam'da bu güç fazlasıyla saltanatın etkisinde kalmıştır, etnisitenin özellikle Germenler'de hala taze olan doğal toplum ruhunun önemli rolü vardır. Bu iki güç, tarihin tüm aşamalarında olduğu gibi bilincin ve iradenin özgürlüğünü devam ettiriyorlardı. Bilim ve özgürlük bayrağını Batı Avrupa'nın mümbit topraklarında büyük bir merak ve heyecanla dalgalandırıyorlardı. Ne Roma İmparatorluk kopyası, ortaçağ prens ve kralları Ne de ruhları haline gelen resmi kilise engizisyonları Önlerini kesmede yeterliydi Büyük düşünce ve özgür ruhlu insanlara sahip olduğu için Bu yaratılış dönemine saygılı ve duyarlı yaklaşmak Günümüz batı uygarlık gerçeğini öğrenmek açısından son derece önemlidir Yaratılan değerler en az Neolitik köy tarım devrimiyle Şehir uygarlık devrimindekiler kadar anlamlıdır. Doğuda sönmeye yüz tutan yaratıcı bilinç ve özgürlük ruhumuzun devam etmesidir. Avrupalı insanın elinde büyütülen bilinç ve özgürlük binlerce yıl taşıdığımız, öncülük ettiğimiz bilgelik ve doğal toplum ruhumuzdur. Yabancı değil, bizim olan bir gerçekliktir. 15. yüzyılla başlatılan Rönesans, Yeniden Doğuş Hareketi, aslında babası da annesi de doğulu, binlerce yıllık sülalenin son çocuğudur. Onu sanki Avrupa'nın Adem'le havasından doğmuş gibi sanmak büyük bir yanılgıdır. Belki de doğunun sürgün çocuğudur. Rönesans açık ki 13. ve 14. yüzyılların giderek hızlanan bir devamıdır. Büyütüldüğü zemin Roma kopyası krallık ve piskoposluk sarayı değil kırsal alan manastırlarıyla yeni yükselen kent üniversiteleridir. Ne siyasal askeri güç, ne de feodal tüccar ekonomik güç bu çıkışta belirleyicidir. Kır manastırı ve kent üniversitesi kendi emekleriyle geçinen, halkın beslediği ve umut bağladığı, desteklediği, özgürlük ve bilincin yükseltildiği bağımsız çalışma mekanlarıdır. Şunu önemli vurgulayacağım. Rönesansa götüren yol belirleyici olarak, Kral ve kilisenin saraylarından değil, halkın komunal okullarından geçmektedir. Ne feodal sınıfın, ne de ortada olmayan burjuvazinin çizdiği bir yoldur. Uygarlık nehrinin akışı açısından yerini ve zamanını belirlemek gerekirse, yine Sümer kaynağından yola çıkmak öğretici olacaktır. Milattan önce 3500-2500 döneminde Uruk ve Ur siteleri etrafında oluşum dalga dalga Nipur. Babil Ninova merkezli olarak Dicle Fırat kuzeyinde doğru yayılır. Bu merkezler etrafında dönemleri milattan önce 2500, 2000 Nipur, 2000-1300 Babil, milattan önce 1300-600 Asur, milattan önce 600-300 son Babil dönemidir. Mezopotamya dışında direkt Sümerlerden etkilenen Anadolu Hititleri milattan önce 1700-1200 Medya'da M.Ö. 900-550, Persiya'da M.Ö. 550-300 dönem uygarlıkları yaşanmıştır. Klasik Grek ve Roma uygarlıklarını ikinci büyük zihniyet devrimine bağlı olarak değerlendirebiliriz. Bunlar mitolojik düşünceden felsefi düşünceye geçiş döneminin uygarlıklarıdır. Doğu'nun batıdaki en son ve büyük temsilcisi Troya'nın düşürülmesinden sonra gelişmeye başlamıştır. Helas ve Etrüksler farklı özgün bir gelişmeye ulaşamamışlardır. Geleneksel yayılmanın göçleri konumunu pek aşamamışlardır. Milattan önce binlerde başlayan Grek ve İtalya uygarlıkları milattan önce 500'lerde felsefi düşüncenin gelişmesiyle özgünlüğü olan bir uygarlığa geçiş yapabilmişlerdir. Aslında Sümer ve Mısır uygarlık izlerinde uzun süre beslenmeleri kuzeyden gelen göçlerle bileşimleri sonucunda coğrafi özelliklerinin de etkisiyle özgünlük yakalanmıştır. Grek ve İtalya Yarımadası'ndaki gelişmeler Anadolu'daki Hitit uygarlık gelişmesinin devamıdır. Bunda Mısır ve Doğu Akdeniz'deki Fenikellerin yoğun katkısını da eklediğimizde özgün gelişmenin dayanıkları daha iyi anlaşılır. Yaklaşık M.Ö. 1000, M. sonra 500 dönemini kapsayan Grek-Roma halkasının daha da yayılması Avrupa Atlas kıyısında durur. Farklı zaman ve coğrafi koşullar üçüncü büyük versiyona koşutluk oluşturur. Uygarlık nehrimiz Batı Avrupa kıyılarına vurduğunda en verimli bir dönemine daha erişecektir. Milattan sonra 1500'lerde başlayan üçüncü büyük uygarlık devrimidir. Rönesansı dünya uygarlık zincirine bağladığımızda bu yönlü bir akış gerçekçidir. Rönesansın en doğru tanımı zihniyet devrimi olarak yapılanıdır. Devrim birkaç alanda köklüdür. Birincisi dinsel düşüncenin tanrısallık adına adeta hiçleştirdiği birey yeniden doğmuştur. Hristiyanlık teolojisi Milattan sonra 1250'lerde Aristosentezi ile skolastik dönemin zirvesine ulaşmıştır. Metafiziğin en gelişkin hali de denilebilir. İnsan adeta unutulmuştur. Tanrı'nın kuklası bile olamayacak kadar yaşamdan silinmiştir. Dine dayalı toplumsallığın en aşırı bir biçimine varılmıştır. Pratik somut yaşamda hiç bağdaşmayan bu biçime, insan doğallığının uzun süre dayanması zordur. Heretizm, sapkın mezhepçilik, cadılık, Hristiyanlaşmamış doğal toplum kadını ve simyacılık, çabaları, Hristiyan dogmatizmine karşı özgün zihniyet direnişini temsil etmektedir. Engizisyon'un önlemek istediği özgür bireye yol açabilecek gelişmelerdir. Hristiyan dogmatizminden kopup özgür doğa düşüncesine sıçrama yapan en çarpıcı örnek Bruno'dur. Tam bir doğa tutkunu olan Bruno, Tanrı doğa ayrımı yapmaz. Canlı bir doğa evren anlayışı ile sarhoş gibidir. Doğanın kendi başına işleyişine o denli hayrandır ki sonuçta, Coşkun Rönesans öncüsü Roma'da sonra 1600'de cayır cayır yakılacaktır. Spartaküs ve Senpol'ün anılarına yaraşırcasına. Doğaya dogmatizmden kopmuş bakış tarzı ile yaklaşmanın önemli bir sonucu da bilimsel yöntemin gelişmesidir. Metafizik, kurgusal yöntemin doğal gerçekliğinden kopardığı insan zihni yöntem değişikliğiyle yeniden doğaya yönelmeyi bilmiştir. Bilimsel yöntemin adeta peygamberleri olan Roger ve Francis Bacon'la Galileo galile gözlem, deney ve ölçüyü doğaya dayatarak bilimin gelişeceği yolu ardına kadar açmışlardır. Bilimsel zihniyetin gittikçe gelişmesi yöntemiyle yakından bağlantılıdır. Felsefi yaklaşım doğaya umutla yaklaşım anlamına gelirken yönetme de bu umudun gerçeğe dönüşmesi demektir. Felsefi öngörü ve varsayımlar bilimsel alanları ve olgularını aydınlatırken gözlem, deney ve ölçü bilimsel kanıtlamayı sağlamaktadır. Deney ve ölçü olmadıktan sonra sadece felsefi varsayımlarla doğadan yararlanmak mümkün değildir. Deney ve ölçüye vurulmayan her olgu hakkında nelerin nasıl sonuç vereceği anlaşılamaz. İslam dünyasında bu yönde atılan adımlar bazı sonuçlar vermişse de Sistemli bir yönteme dayanmadıkları için bilimsel bilgiye sınırlı katkıda bulunmuşlardır. Batı uygarlığının temel dayanağı olan bilimsel bilgi ancak temel yöntem sorununu çözümledikten sonra hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Yöntem sorununun çözümü bilimsel devrime yol açmıştır. Rönesans'ta gerçekleşen bilimsel yöntem arayışları yeni felsefe ekollerinin gelişiminde de rol oynamışlardır. Felsefe ile bilimin birbirine yakınlığı ve bağlantısı, daha verimli bilimsel bir sürecin gelişmesi kadar bilimle bağlantısı yapılan gelişkin felsefi yapıların ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Rönesans'ın temeli de diyebileceğimiz ve Tanrı'dan tamamen kopmuş bu düşünce ve duyuş tarzı en büyük paradigma değişimidir. Gerçekleşen zihniyet devrimi sıradan görmemek gerekir. Bu en zor gerçekleşen devrim türüdür dinsel dogmatizmden kurtulmak ve öz duygu, düşünce gücüyle yaşamandan vermek, Batı uygarlığının en önemli kazanımıdır. Cıvıl cıvıl, canlı, renkli, her şeyle heyecanlandıran, kendinde büyük potansiyeller barındıran doğa, büyük umutlar vaat etmektedir. İnsanın binlerce yıl aradan sonra doğaya önemli bilinç birikimiyle dönüşü, diğer tüm gelişmelerin kaynağıdır. İkinci büyük değişim dindeki reformdur. Doğal toplum anlayışına aşırı ters düşen Hristiyanlık dogmatizmine tepki kaçınılmazdı. Germenlerin doğal toplum gelenekleri, dinle yeni tanışmaları, reformun bu kültürden etkilenmesinin koşullarını teşkil etmektedir. Protestanlık aslında Germen halkının Hristiyanlık yorumudur. Dogmatizmin daha yumuşatılmış, çalışmayı engellemeyen bilime açık revizyon ve reformasyonunu temsil etmektedir bir nevi din saltanatına tepkidir. Dinin aşırı siyasallaşmış, pratik gelişmelere engel teşkil eden, halkların özgünlüğüne ve özgürlüğüne yer vermeyen, büyük totuculuğuna vurulan bir darbedir. Zihniyet devriminin teolojik anlamdaki yansımasıdır. Dogmatik kalıpların yıkılmasıyla, felsefi düşünce hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Nasıl ki Batı Anadolu'da, M.Ö. 600'lerde, mitolojik düşüncenin aşılmasıyla, Tarihi felsefi dönem açılmışsa Batı Avrupa bölgesinde de dinsel dogmatizmin aşılmasıyla daha gelişkin bir felsefi çağa ulaşılmıştır.